Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu ve selamun aleyke ya seyyidel evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il anbiya'i vel mursalin ve ila jami'il uliai walhamdülillahi rabbil alamin Hep beraber Allah'ın esmaül husnasını en güzel isimlerini anlamaya çalıştık. Allah nasip etti geçen hafta 99 ismi tamamladık, buna beraber Allah nasip etti o isimlerin hepsini de kayıt altına aldık arkadaşlar isteyenler istediğinde onu istediği zaman internetten veya onu kaydederek izleyebilir. Allah'ın isimlerini anlatmaya çalıştık. Ama sonsuz bir deryadan bir damla misali anlatmaya çalıştık. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, ezeli ve ebedidir. Dolayısıyla onun isimleri El Esma'ul Hüsna'sı da öyledir. Yani bu 99'da sınırlı değildir. Allah'ın bize Kur'an'da bildirdikleri 99 tanedir. Ama O'nun isimleri sonsuz ve sınırsızdır. Hangi ismiyle bize tecelli etmişse ancak biz o isim üzerinden O'nu anlarız ve tanırız. Kim bilir ahirette daha hangi isimleri tecelli eder, edecek. O'nu O biliyor. En büyük ilim en ait olan ilimdir ki o Allah'ın isimleridir. En güzel ilim de en güzele ait olan ilimdir. En güzel olan Allah'tır. En güzel isimler Esmaül Hüsna onun içindir, ona aittir. Dolayısıyla en güzel ilim de Allah'ı bilme ilmidir, tanıma ilmidir. Yani Allah'ı isimlerinden tanıma ilmidir. Sadece Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmadık. Bu arada Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insanı da anlamaya, tanımaya çalıştık. Allah'ın güzel isimleri insanın üzerinde, halife olması gereken insanın üzerinde nasıl tecelli eder, bir de hep beraber onu anlamaya çalıştık. Rabbimizi tanımaya çalışırken insanı da tanımaya çalıştık, ikisi beraber zaten. Yoksa eğer o isimler daha önce insanda yoksa tecelli etmemişse onu anlaması zaten mümkün değildir. Allah insanı yaratırken isimleriyle, el esmaul husnasıyla, güzelliğiyle ona tecelli etmiş. Nefehtu min ruhi buyurdu. Ben ona ruhumdan nef ettim. O ruhundan nefettiği bütün esmayı, bütün güzelliği üzerinde taşıyor. O Kur'an ile buluşunca, Allah'ın kelamı ile buluşunca açığa çıkar. Kur'an onun için Allah Kur'an içinde buyurdu, rahmet buyurdu. Rahmet. Yağmur ile rahmet dedi. Yağmur toprakla buluşunca toprağı yeşertir, yemyeşil yapar. Vahide gönlümüzle buluşunca Allah'ın güzel isimleri gönlümüzdeki o isimlerle buluşunca, tecellisiyle buluşunca gönlümüz yeşerir, gönlümüze bahar gelir. Gönlümüz cennet olur. İnsan güzelliğini Allah'tan alır. Eğer Allah'ın güzelliğinden mahrumsa o güzelliğini kaybetmiştir. Güzel olmayı kaybetmiştir. Mür olmayı kaybetmiştir. Rahmet olmayı kaybetmiştir. Mürnü kaybedince karanlıkta kalır. Zulmette kalır. Rahmeti kaybedince zalim olur. En büyük zulmü kendisine yapmış olur. Kendini karanlıkta bırakmış olur çünkü. Kul Allah'tan mahrum olunca, Allah'ın güzelliğinden, isimlerinden mahrum olunca kendine zulmetmiş olur. Allah kullarına zulmetmez buyurdu. Allah'ın kullarına zulmetmesi düşünülemez buyurdu. Bu böyle bir şey mümkün değil buyurdu. Onun için ayet-i kerimede Allah buyurdu ki Allah sizi karanlıklardan, zulmetten, nura davet eder. Kendinize zulmetmekten, karanlıkta kalmaktan sizi kurtarır, nuruna davet eder. Şeytan da sizi nurdan, karanlıklara, zulmete davet eder buyurdu. Ya Allah'ın davetine icabet ederiz. Allah'ın nuruna koşarız, nuruyla nurlanırız, güzelliğiyle güzelleşiriz ya da kendimize zulmetmiş olur, şeytana tabi olmuş olur, şeytana abd olmuş oluruz ki o da bizi nurdan karanlığa davet ediyordu. Kendimizi karanlıkta bırakırız, zulmete bırakırız, kendimize en büyük zulmü yaparız. Bir insanın Rabbi yoksa onun neyi vardır? Neyi olabilir? Bir insan Rabbini kaybetmişse, onun kazandığı ne olabilir? Şimdiye kadar gelen bütün insanlar öbür tarafa gitti. Onların kazandıkları, kazanabilecekleri, bizim de kazanabileceğimiz tek bir şey vardır, o da Rabbimiz. O da Allah'ın güzelliği, Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'a abd olmaktı. Hiç kimse hiçbir şeyi beraberinde götüremedi, götüremezdi. Çünkü mülk Allah'ındır. Hiçbir şey hiç kimseye ait değildir. Ama Allah ben sana aitim dedi. Ben sana tecelli ederim. Kendimden sana ikram ederim, ihsan ederim ve bu senindir. Bu sana aittir, bu senin mülkündür. Eğer bir gönül Allah'ın güzelliğiyle güzel olup cennete döndüyse cennete layık olur. Cennet onundur dedi Allah. Hem de ebediyen onundur. Ama dünyaya ait hiçbir şey hiç kimseye ait olmaz dedi. Emanet dedi. Allah bu emaneti niye veriyor? Onunla cenneti kazanalım diye. Beşerken Hazreti insan olalım diye. Hazreti insan olabilmek için Hazreti Allah'tan tecelli almak gerekiyor. Onun güzelliği güzel olmak gerekiyor. Arkadaşlar zaten şimdiye kadar bunu iyice anlamıştır. En güzel isimler Allah'ındır. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatü Vesselam. Allah'ın 99 ismi vardır. İnne lillahi 99 ismi. Allah'ın 99 ismi vardır. Bize bildirdiği ismi, Kur'an'da ismi. "Feman ahsaha kim onları tahsil ederse, öğrenirse, anlarsa, o isimleri üzerinde gösterirse, tahsil ederse, fakad dakhala cennet." O cennete girmiştir. Onun gönlü cennet olmuştur. O cennete layık olmuştur. O cenneti kazanmıştır." dedi. Tekrar tekrar anlattık. Bir insan üzerinde ne kadar güzellik varsa o Allah'ın tecellisidir, Allah'a aittir. Allah onu yaratırken fıtrat itibarıyla onu öyle yaratmıştı. Evet insan bir de bakar ki seviyor. Nereden getirdiği o sevgiyi? Allah'tan. Allah'ın ilah isminin tecellisi, Vedud isminin tecellisidir bu. Bakıyor ki rahmet ediyor. Analar çocuklarına, babalar evlatlarına rahmet ediyor. Nereden geliyor o rahmet? Allah verdi. Allah tecelli etmiş. Allah'ın Rahman ve Rahim ismidir. Bakıyor ki ikram etmeyi istiyor, ikram etmeyi seviyor. Allah'ın Kerim ismidir bu. Allah'ın Vedud ismidir. Bir yanlış yapıyor, bakırsın ki af ediyor. Nereden geldi bu? Allah'ın Afur ismidir. Gafur ismi, gafar ismidir. Özür diliyor, özrünü kabul ediyor. Nereden geliyor bu? Allah'ın tevab ismi. Tevbe ediyor kul, Allah tevbesini kabul ediyor. Allah'ın her bir ismi kulda böyle tecelli etmiştir. Mesele, onun üzerindeki bu isimlerin kemale ermesidir. Kamil insan demek, Allah'ın isimlerinin üzerinde kemale erdiği kul demektir. Allah ile kamil olmuş. Allah'ın güzelliği onun üzerinde kemale ermiş. Bu bir hayal değildir. Eğer böyle olmazsa ne olur? Bu güzellik tecelli etmezse ne olur? Bu güzellik tecelli etmezse, o kul Allah'tan mahrum kalır. Hazreti insan olmaktan mahrum kalır. Ne olarak kalır? Beşer olarak. Beşer onun hayvani tarafidir. Dünyaya ait olan tarafidir. Onun bedeni dünyaya ait tarafidir. Nefsi kendi ürettiği dünyaya ait olan tarafidir. Bu beşerdir, bu insanda değildir. Allah ona ruhundan nef edince İsimleriyle ona tecelli edince, zatıyla sıfatıyla tecelli edince o Hazreti İnsan oldu. Hazreti İnsan olmayı hak etti. Ama Allah ben bu tercihi sana bırakıyorum insan için. Ben bu tercihi sana bırakıyorum dedi. İstersen aray-ı en yüksek makama çıkabilirsin. İstersen esfel i en aşağıya inebilirsin dedi. Şeytandan daha aşağı, hayvandan daha aşağı. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Ayetlerimize iman etmeyenler, bizi dinlemeyenler hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler, kalpleri var fehmetmezler dedi. Zahiri olarak gözü görüyor, dönüm gözü görmüyor, manevi olarak bakmıyor yani. Manevi kör olmuş. Eğer zahiri görmekse eşek de her şeyi görür, köpek de her şeyi görüyor, dünyayı görüyor. Ona da yemeyi, içmeyi, yatmayı biliyor. Insandan istenen bu mudur? İnsandan istenen Hazreti İnsan olmasıdır. Hazreti İnsan olabilmek için Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmek gerekir. Bunun için de önce Allah'ın isimlerini öğrenmek gerekir. Andamak gerekir, yetmez. Bir de ona iman etmek gerekiyor. Ben okudum, anladım, dinledim, öğrendim. Yetmez bu. Ne yapması gerekir? Bildiklerine, öğrendiklerine bir de iman etmesi lazım. Yani Allah'ın güzelliğini, isimlerini sevmesi lazım. Başka Allah'ı nasıl seveceksin? Ben Allah'ı seviyorum. Allah'ı tanıyor musun? Ne kadar tanıyorsun? Allah'ın isimlerini ne kadar biliyorsan o kadar tanıyorsun. Bilmiyorsan sen tanımıyorsun onu. Sen kendini kandırıyorsun. Allah kendini tanıtmış. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanıman lazım. Yoksa Allah'ı kendi kendine hayal edersin ki o hiçbir zaman haşa Allah olmaz. Ne olur o? O senin kendi kendine ürettiğin putundur. O Allah değildir. Kendi kendine ürettiğin putundur. Ona Allah diyorsun. Allah böyle istiyor. Nereden biliyorsun? İşte ben öyle duydum, öyle anladım. Allah öyle mi söyledi? Allah öyle söylemediyse senin onu kendi kendine öğrettiğin vehmündür, hayalındır, zannındır. Allah zan ilimden hiçbir şey değildir dedi. Onlar zana uyarlar. Allah'ın vahyine de zana uyarlar. Zana uyanlar ebediyen kaybederler. Allah hakka davet ediyor, hakikate davet ediyor. Kendine davet ediyor, vahyine davet ediyor. Kendisini dinlemeye davet ediyor. Allah mutlaka bu imkanı herkese verir. Bu imkanı tanımadığı hiçbir konu yoktur ve olmaz. Haşa bu yakışmaz ona. Onu Hazreti İnsan olarak yaratsın. Kendi ruhundan nefret bana Bana abdolsun diye yaratmış olsun. Ona dünya sahnesini hazırlamış olsun. Melekleriyle onu korumuş olsun. Sağında sonunda melekler onun yaptıklarını, amelini yazsın, yazdırmış olsun. hay ve kayyum olarak tecelli edip onu varlıkta tutsun, diri tutsun bir de ona hidayeti nasip etmesin. Böyle bir şey olur mu? İşi bilmeyenler anlamayanlar, Rabbini tanımayanlar ne yapar? İşte birden falan dağda <gülüyor> bilmem hangi memlekette oradaki insanların durumu nedir? Onların Rabbi Allah'tır, sen değilsin. Sen böyle düşünüyorsan bu durumda sen Allah'ı bilmiyorsun. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Sen Allah'a iman etmemişsin. Allah'a iman etmediğin için böyle düşünüyorsun. Şeytan sana böyle bir gözü severebiliyor. Sen Allah'ı ne zannediyorsun? Allah her şeyi hak ile yaratmıştır. Bil hak buyurdu. Hak Hiçbir şey boşuna değil. Hiçbir şey sebepsiz değil. Allah'ın Hiçbir işi batıl değildir, buyurdu. Boş değildir, gereksiz değildir, tesadüf değildir. Rabbini tanımayanlar su zanda bulunur veya koru bir zanda bulunur. Bu Rabbini tanımadığını gösterir. Evet, onun için hep beraber Allah'a iman edebilmek için. Allah'ın en esmaül hüsnasını Kur'an'ın nüzul sırasına göre hep beraber anlamaya çalıştık. Hamdolsun Allah ihsan etti, ikram etti. Tamamladık onu. Son olarak ayetleri okurken hep beraber anlayacağız. Allah kendi esma'sını, isimlerini sayarken peşinden Sübhanallah-i amma buyurur. Allah subhandır. Onların şirk koşmasından münezzehtir buyurur. Kimin şirk koşma koşmasından? İsmini bilmeyenlerin şirk koşmasından. İsmini bilmeyenler çünkü Allah'a farklı farklı kendine göre vasıf isim isnab eder. Allah onların şirk koşmasından münezzehtir buyurur. Önce kısaca bu ayetleri beraber anlamaya çalışacağız. Allah'u la ilahe illahu lehul esmaul husna. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Lehul esmaul husna en güzel isimler ona aittir. Bütün güzellik Allah'a aittir. Nerede bir güzellik varsa bil ki o Allah'a aittir. Bir rahmet mi gördün, bir ikram mı gördün, bir güzellik mi gördün bil ki o güzellik Allah'a aittir. Güzellik yoksa orada Allah'ın güzelliği olmadığı için orada çirkinlik meydana gelmiş, zulüm meydana gelmiştir. Aydınlık olmayınca karanlık olur. Onun için Allah güzelliği yaratır, güzelliğiyle tecelli eder. Hayrı yaratır, şerri yaratmaz. Hayrın olmadığı yerde şer olur. Güzelliğin olmadığı yerde çirkinlik olur. Çirkinlik de şer de kula aittir. Mahlukata aittir. Allah'a ait değil. Mahlukat Allah'ın güzelliğinden, hayrından mahrum kalınca şer olur. Çirkinlik olur. En lahum ilahum Yoksa onların başka ilahları mı var? Eğer biri Allah'ın ismini başka bir varlığa veriyorsa, onu ilah edilmiştir. Yoksa onların başka ilahları mı var? Subhanallah, anma yushrikun. Allah subhandır her türlü nüksanlıktan beridir, münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarıyla, bütün güzelliklerle mutasıftır, sahiptir. Bütün güzellik, bütün kemalat ona aittir. Kim böyle görmezse, Allah'ın güzelliğiyle tanımazsa, anlamazsa Allah'a şirk koşar ki, Allah onların şirkinden münezzehtir, sübhandır. Allah'ım, Lâ ilâhe illâhu. Allah'odur ki ondan başka ilah yoktur. Bütün güzellikler ona aittir çünkü. El-Melik'ul Kuddusü's Selâmul Mü'minul Müheyminul Azizul Cebbârul Mütekebbir. Allah isimlerini peş peşe saydı. Allah Melik'tir. Mülkünü idare eden odur. Kuddus'tur. Her türlü nuhsanlıktan münezzehtir, beridir. Selamdır. Selameti verendir selam yurdunun cenneti kulları için hazırlayandır mümindir güvenilendir güvenilmesi gerekendir imani verendir evet, mühemindir koruyandır, gözetendir azizdir, bütün şeref bütün izzet ona aittir cebbardır, dilediğini zorla yapan zorla yaptırandır mütekebbürdür, bir tek büyük odur büyüklük bir tek ona aittir subhanallahı amma yuşrikun kim Rabbini böyle bilmezse, böyle tanımazsa onlar Allah'a şirk koşmuş olur ki Allah o şirk koşan müşriklerin şirkinden beridir, münezzehtir, Sübhan'dır. <Sessizlik> onlar kendi Alimlerini, hahamlarını, papazlarını ilah edindiler. Ve Ruhban ehum, erbaa ben Münđünüllah. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar papazlarını ilah edindiler, Rabler edindiler. Allah'ın berisinde, Allah'ın altında Münđünüllah. Allah'ı kabul ettiler, onları ve ilah olarak, Rab olarak kabul ettiler. Rab olarak kabul etmek ne demekti? Bir konuda Allah bir hüküm vermişse bir alim, papaz olsun, rahip olsun veya bir İslam alimi olsun. Başka bir şey söyledi. Allah'ın ayetinin dışında başka bir şey söyledi. Onu kabul edenler o alimi Rab olarak kabul etmiştir. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Ona Rabbim demiştir. Onun terbiyesini kabul etmiştir. Rablığını kabul etmiştir. Onun gösterdiği yolu kabul etmiştir. O onun Rab'bidir. Onun Rabbi Allah değildir. İstediği kadar Rabbim Allah'tır desin. Allah'ı kabul ediyor ama bir de hahamı, papazı veya alimi Rabb olarak kabul ediyor. Ve Mesih'a Meryem. Aynı zamanda Hazreti İsa'yı Mesih'i Rab olarak kabul ettiler. Allah'ın belisinde min dulullah Allah'ın altında. Yani Allah en büyüktür ama bunlar da bunu söylemeye yetkilidir. Söyleme yetkisi varsa, söylediği söz Allah'ın ayetinin önüne geçiyorsa bu durumda onu Rab olarak kabul etmiş demektir. Allah öyle söylüyor. Ve ma umuru İlla, Liyabudu Vahiden, La İlahe Illa Hu. O onlar hem Meryem oğlu İsa, hem o alimler, ruhbanlar, papazlar, hepsi Allah'a abdolunmakla emrolunmuşlardı. Allah onlara öyle emretmişti. Allah'tan başka ilah yoktur diye onların ikrar etmesini söylemişti Allah. Subhanehu amma yuşrikun. O subhandır. O onların şirk koşmasından münezzehtir. Beridir. Yani böyle yapanlar Allah'a şirk koşmuştur. Allah onun şirki, onların şirkinden beridir, münezzehtir. Onlar müşriktir. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, isterse ismi Müslüman olsun o fark etmiyor. اَتَا emrullah, Allah'ın emri geldi. فَلَتَسْتَعْجُلُهُ ve وَتَعَالَى Ona acele istemeyin. Allah hükmünü vermiştir dedi. Allah'ın hükmü geldi. Böyle yapanlara Allah'ın gazabı geldi dedi. Ama Allah'ın azabının acele gelmesi için acele etmeyin. Sübhanehu ve te emma Teala amma yuşrikun. Taala yüceler yücesi olan Allah Subhan'dır. Onun ona şirk koşanlardan münezzehtir. Onlardan da onların şirkinden de. Anladık ki Allah şirki kabul etmiyor. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor. Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez dedi. Şirk Allah'ın zatına karşı değil. İsimlerde şirk vardır. Biri Allah'ın bir isminde şirk koşarsa Allah'ın bize bildirdiği, tecelli ettiği 99 ismi vardır. 99'dan biri şirk oldu. Bu durumda böyle bir imanı Allah kabul eder mi acaba? Kabul etmiyor. Allah müşrikler, Allah'a şirk koşanlar necistir, pisliktir buyurdu. Yani bir tas suya bir damla, İdrar düşerse o bir tas su haram olur mu? Olur. Onun için Allah ne buyurdu? İmanınıza şirk karıştırmayın. Buyurdu ki onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler. İman var ama şirk karışıyor. Şirk karışınca o iman iman olmaktan çıkar, küfür olur. Bir tas temiz suya bir damla idrar düştüğü gibi şirk imanın içine girdi mi imanı iman olmaktan çıkar. Küfür olur. Allah o imanı kabul etmez. Onun için Allah şirki affetmem buyurur. Affetmiyorum onu. Allah'a ait olan bir hakkı alıp bir kula versek, başka bir varlığa versek Allah bunu kabul etmez. Allah isimlerinin sonunda evet, Subhanallah dedi Subhanallahı amma yuşrikun Veya Subhanallah'i amma yesifun Ayetleri okurken göreceğiz Allah Subhan'dır Allah'ın Subhan ismi Bütün isimlerle beraber gelir Bütün isimlerle beraber Allah Rahman'dır Rahman isiminde Subhan'dır Allah Afudur el isminde subhandır. Allah Kahhardır, Kahar isminde subhandır. Subhan ismi bütün isimlerle gelir. Subhan Allah'ın sıfatıdır. Subhan demek bütün eksiklerden, yanlışlardan, kusurlu kusurlardan beri demektir. Eksiksiz, hatasız, kusursuz. Bununla beraber kamil, mükemmel Allah bütün isimleriyle Sübhan'dır. Her bir isminde, her bir ismiyle Sübhan'dır. Onun için Sübhan, tek başına Sübhan olarak gelmiyor. Her bir ismiyle Sübhan'dır. Esma'yı sayınca sonunda Sübhan buyurur. Sübhan Allah. Allah deyince bütün isimleri birden söylemiş oluruz. Bütün isimler evet. Allah'ın zatından tecelli ediyor çünkü Allah'tan tecelli ediyor. Bununla beraber "Subhan Allah" dedi. "Subhan Allah" isminden önce gelir. Onun için biri Allah derken beraberinde "Subhan" demelidir. Yani "Subhan Allah" demiş olması lazım ki kendi gönlünden gerçek manada Allah'ı zikretmiş olsun. Alimlerimiz. Allah'ın isimleri içinde bir de ismi azam vardır, buyurmuşlardır. Ama her biri ismi azamı kendine göre söylemiştir. İsimleri Allah'ın el hüsnasını öğrendikten sonra bunu öğrenmemek olmaz. Ayet-i kerimede Allah ister Allah deyin ister Rahman deyin. El bütün güzel isimler Allah'a aittir. Bu konuda Hz. Ali Efendimiz Allah'ın ismi azamı hay ismidir buyurmuş, kayyum ismidir buyurmuş, hakem ismidir buyurmuş, kudüs ismidir buyurmuş, başka isimler de saymış. Bunlar olabilir demiştir. İmam Ebu Hanife Allah'ın ismi azami hakem ismidir demiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri ismi azam Allah'ın hay ismidir demiştir. İmam-ı Rabbani Allah'ın ismi azami kayyum ismidir demiştir. Başka alimlerimiz de bu konuda fikir beyan etmişler. Bir kısmı Rüzul Celal ismi Azam'dır Bir kısmı El Hayyul Kayyum demiştir Bir kısmı Erhanul Rahimin demiştir Bir kısmı Allahu Rahmanul Rahim demiştir Bir kısmı Rab demiştir Bir kısmı Bediü'l Erd demiştir Bir kısmı Ahadü'l Semed demiştir Niye bu kadar farklı ismi Azam var? Aslında her biri kendisinde tecelli eden ismiyle ismi azami anlamış, öyle bilmiştir. Allah'ın bütün isimleri ismi azamdır. Ama mesele o ismin bizde azam olmasıdır bizde büyük olmasıdır Hangi isim bizde büyükse o bizim için ismi azamdır. Ama o ismi nasıl söylemek gerekiyor ki ismi azam olsun? O ismi Subhan ismiyle beraber, Subhan sıfatıyla beraber söylersek ismi azam olur. Herkes de Allah'ın isimleri tecelli etmiştir zaten. Bunlardan bir, iki, bazen üç tane isim öndedir. En öndeki ismi onun, onun için ismi azamdır. O isimle dua edilirse, Allah onu reddetmez. etmez. Ama bunun için o isimle beraber Subhan sıfatının gelmesi gerekiyor. Yani Subhan Allah demesi gerekiyor. Bütün isimlerin tecelli ettiği bir kul ismi azamı söylerken söyleceği tek kelime Subhan Allah'tır. Subhan Allah. Eğer onda tecelli eden o isim Subhan sıfatıyla beraber geldiyse, o Subhan'ı isim olarak söyleyebildiyse o ismi, o onun için ismi azamdır. O isimle hangi duayı yaparsa Allah onu reddetmez. Allah cenneti anlatıyor, buyurdu ki o cennetliklerin cennetteki duaları دَعْوَاهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ Cennettekilerin yaptıkları dua, duaları سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ Allah'ım sen sübhansın demeleridir. Bu cennetliklerin duasıdır. وَتَحِيَّتُهُمْ fiha, سَلَامُ Onların orada birbirlerine duaları selamdır. Birbirlerine, birbirleriyle konuşurken, meleklerle konuşurken, melekler onlara konuşurken, birbirleriyle ilk konuşmaları selamdır. Allah'a duaları Sübhaneke Allahümme Allah'ım sen sübhansın demeleridir. Ve ahirud da'vahum dualarının sonu da en ilhamdülillahirrabbil alemin. Dualarının sonu da elhamdülillahirrabbil alemin'dir. Nasıl oluyor bu? Cennetlikler cennette ne isterse onlar için vardır buyurdu Allah. Orada ismi azam tecelli ediyor. Kul bir şeyi istediğinde Allah'tan bir şeyi istediğinde Sübhaneke Allahümme buyurur. Allah'ım sen Subhan Subhanallah diyor. Bununla beraber benim Allah'ım diyor. Allahümme. Subhanallah değil. Subhaneke sen sübhansın. Allahümme. Allah'ım sen sübhansın. dediğinde Allah onu yaratır. İsmi azamı söyledi. İsmi azamı burada da söylerse aynı şekilde Allah onu yaratır. Söyleyebilirse. Cennete söylüyor. Ne söylüyor? Cennete çünkü Allah tecelli etmiş. Kur orada Rabbini tanıyor. Allah'ın cemalini cennete müşahede etmiş. Allah kendini tanıtmış. Subhaneke Allahümme dediğinde doğru söylemiş. İsmi doğru söylemek gerekiyor. Yani bilerek söylemek gerekiyor. Tanıyarak söylemek gerekiyor. Nümeti alınca ne diyor? Enilhamdülillahirrabbil alemi Ham Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Hamd edir. Aldığı nimete de bir sefer hamd edin. Tesbih, <tessizlik> Rabbi Kel Azim. tesbih et. Tesbih nasıl yapılıyordu? Subhanallah. Bismi rabbikel azim. Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Tesbih azim olan Rabbinin isminin kendisidir. Öyle buyurdu. Tesebih. Bismi rabbikel azim. Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Yani subhanallah de. Bu onun azim ismidir. Onun ismi azamidir. Tabii ki bunu söyleyebilene, söylerken doğru söylüyorsa, anlamışsa, tanmışsa bu doğrudur. Bunu Subhanallah demeden şirkten kurtulamaz. Şirkten kurtulması mümkün değildir. Subhanallah demeden. Ama her konuda, bütün isimlerinde, bütün tecellisinde, Allah'ın kuluna yaptığı, varlığa yaptığı, mahlukata yaptığı bütün muamelede Subhanallah demezse şirkten kurtulamaz. Kurtulması mümkün değildir. Sebbihisme Rabbikel A'la A'la olan, yüceler yücesi olan Rabbinin ismini tesbih et. Onun için rükuda Subhanarabbiyal Azim diyoruz. Secdede de Subhanarabbiyal Ala diyoruz. Her ikisinde de Subhanallah diyoruz. Benim Rabbim Subhan'dır diyoruz. Kul hazihi sâbık hitap Rasûluna efendimizedir. Buyurdu ki de ki işte benim yolum Ad'u ila ala basire. Ben sizi basiret üzere, görmek üzere, tatmak üzere, yaşamak üzere sizi Allah'a davet ediyor. Görmek üzere Allah basire. Görmek üzere sizi davet ediyorum. Ena ve men ve men ben de böyle davet ediyorum. Bana tabi olanlar da böyle davet eder. Böyle davet etmiyorsa bana tabi olmamıştır o. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere sizi Allah'a davet ediyor. Allah böyle söyledi, buyurdu. Subhanallah, Subhanallah. Allah Subhandır. Geriye kalanlar Allah'a şirk koşmuş olur ki Allah bundan münezzehtir. Allah subhandır. وَمَا اَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerden değilim de. Ben eğer böyle yapmazsam ben müşrik olurum. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Bana tabi olanlar böyle yapmazsa müşriktir dedi. Basiret üzere Allah'a davet. Basiret üzere Allah'a davet nasıl olur? Allah'a davet. Allah'ı görmeye davet. Basiretinle Allah'ı görmeye davet. Allah'ın ismin isimlerini, güzelliğini, el esmaül hüsnasını kendi üzerinde görmeye davet. Allah'ın veden ismini kendi üzerinde görmeye davet. Rahman, Rahim ismini, Kerim ismini kendi üzerinde görmeye davettir bu. Yani bu Hazreti insan olmaya davettir. Sen eğer bunu kendi üzerinde görmüyorsan, sen Allah'a şirk koşarsın, Subhanallah dememiş olursun, müşriksin dedi Allah. Bunu görmen lazım. Bunu anlaman lazım, bunu tatman lazım. Allah'ın isimlerini üzerinde tatman lazım. Hayat baştan sona Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Her anda Allah'ın bir ismiyle muamele etmek zorundasın. Etmezsen ne olur? Etmesen karanlıkta kalmış olursun. Rahmet etmen gereken yerde rahmet etmezsen, ikram etmen gereken yerde ikram etmezsen, af etmen gereken yerde affetmezsen Allah'ın isimlerinden mahrum kaldın. Edersen ne olur? Allah'ın isimleriyle muamele ettin, tecelli ettin. Allah o ismiyle sana on kat daha tecelli eder. Allah bire on veriyor. Sen bir rahmet ettin, Allah on sana ikram eder. Neye göre ikram eder? Yaptığına göre. Hangi isimle muamele ettinse o isimden alırsın tecelliyi. Bir kult Subhanallah deyince Allah'ın bütün isimlerini birden zikretmiş olur. Allah deyince bütün isimleri zikretmiş olur. Ama Subhanallah deyince Allah'ı hem tenzih etmiş olur hem de teşbih etmiş olur. İkisi birden. Onun için ismi azamdır. Şimdiye kadar bizimle beraber Allah'ı zikredenler mutlaka bunu anlamaları gerekirdi. Arada bir Ya Subhan diye feryat ederken mutlaka bunun bir hikmeti olmalıdır. Ne başka bir isim Başka bir sıfatla zikretmiyoruz da niye? Ya Subhan diye zikrediyoruz. Mutlaka Vanda istediğimiz bir şey vardır. Kardeşlerimiz de bizimle beraber evet, onu tamamlayıp Allah deyince Allah'ın ismi azamını beraber zikretmiş oluyoruz. yönlümüzde subhan Allah olarak tecelli etsin diye Evet. Allah'ın isimlerini el esmaül hüsnayı anlatırken kardeşlerimizi Allah'ın isimleriyle isimlenmeye davet ettik. Allah'ın isimleriyle aziz olmaya, şerefli olmaya davet ettik. Rahim olmaya davet ettik, kerim olmaya davet ettik, aful olmaya davet ettik kısaca Allah ile büyük olmaya davet ettik. Ancak Allah ile olursak büyük oluruz. İsteyen dinler alır istemeyen kendi kendini mahrum eder. Mümin hesap adamıdır. Hesap adamı. Hesabını yapan adamdır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam akıllı kimse o kimsedir ki dünya hayatına aldanıp ahireti unutmaz dünya hayatını yaşarken ebedi hayatı için hazırlık yapar cenneti kazanır akıllı insan bu insandır ahmak insan da o kimsedir ki Dünyaya öyle bir dalar ki ahireti unutur. Sonra ölümüyle her şeyi dünyada bıraktı, bırakır, eli boş, iflas etmiş olarak huzura gider. Cenneti, Allah'ın kendisi için hazırladığı cenneti kaybetmiş olarak gider. Bu da ahmak insandır dedi Allah. Ama tabii ki bizim bakışımız değişmiş, tasavvurumuz bozulmuş. Kim para çok kazanıyorsa, mevki makama gelmişse ona akıllı deniyor. İsterse hiç Allah ile bağlı olmasın. Bu bakış, bakış değil. Bu Allah'a göre, Resulü'ne göre bakış değil. En fakir insan, Rabbini kaybeden insandır. İmani olmayan insandır. Ondan daha fakir hiç kimse yoktur. O yerde sürünüyor. En fakir insan Allah'tan fakir olandır. Rabbini kaybeden ya da Rabbini hiç bulamayan, hiç tanımayan, hiç anlamayandır. Zengin insan Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmiş insandır. Fakir insanda Allah'ın isimlerinden, esmasından mahrum insandır. Çünkü kul Allah'ın isimleriyle isimlendikçe Allah'a yakın olur. Allah'a dost olur. Hazreti insan olur. Allah'a halife olur. Kul mutlaka Hangi güzellik onda tecelli ederse eylesin onun Allah'tan olduğunu bilmelidir. O Allah'ın bir isminin tecellisidir. Bunu Rabbim ihsan etti, Rabbim ikram etti demelidir. Bu benim Rabbim'dendir demelidir. Yok onu Allah'tan bilmeyip kendinden bilirse ne olur? Müşrik olur. Kendi nefsini ilah edilmiş olur. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyenler kendi nefsini ilah edilmiştir. Ama Rabbim böyledir. Rabbim bende böyle tecelli etti. Rabbim bana böyle ikram etti dediyse o mümindir. O Allah ile beraberdir. Allah hay ve kayyum olarak tecelli eder, kulunu varlıkta tutar ve her anda ona tecelli eder. Allah her anda bir şeyindedir buyurdu. Her anda tecelli edip seni öyle yaratıyor. Bir anın, bir önceki anın da aynı değerlidir. Zaman da böyledir, mekan da böyledir, varlık da böyledir. Allah her an bir şeyindedir, her an her şeyi yaratır ve yok eder. Yaratılış peş peşe olduğu için biz onu sürekli varlık olarak görürüz. Eğer bir ağacın kökü yoksa o odundur, o ağaç olmaz, korur çünkü kulun da gönül bağlı Allah ile değilse gönlü Allah'a bağlı değilse Allah'ın tecellisine bağlı değilse o da odun olmuş kurul o Allah'a bağlı olursa ne olur o gönül cennete döner cennet olur bir kulun büyümesi kemale ermesi için ne yapması gerekir vermesi gerekiyor. Neyi vermesi gerekir? Vermek deyince onu mal olarak anlamıyoruz. Önce gönlündekini vermesi gerekiyor. Gönlünde ne varsa onu verebilir. Eğer gönlünde Allah'ın isimleri tecelli etmişse, hangi isim ne zaman nerede gerekirse hemen onu verir. Yoksa veremez. Yani Allah'ın rahim ismi tecelli etmemişse merhamet etmesi gereken yerde merhamet edemez dolayısıyla zalim olur merhamet olmadığı için zalim olmuştur yardıma muhtaç biri vardır yardım edemez ikram etmesi gerekir ikram edemez eli tutulur titrer Allah'ın Kerim ismi tecelli etmemiş Vihab ismi tecelli etmemiş yani gönlünde ona işi yaptıran ameli işlettiren onun gönlündeki Allah'ın isimleridir. Bu bütün hayatımız boyunca bu böyledir. Onun için alınca değil, verince kazanıyoruz. Verince ayrıca kazanmamız gerekir. Asıl verince kazanıyoruz. Yani Allah'ın bizdeki o isimlerini kullanınca kazanıyoruz. Demin ki aldık Muhtaç olduk, rahmet aldık, ikram aldık ya da yanlış yaptık, birimizi affetti. Bu durumda gene almamız gerekiyor mu? Gene almamız gerekir. Allah'ın isimlerini gene kullanmamız gerekiyor orada. Allah'ın bir ismini tecelli etmesi gerekiyor. Mesela alırken nasıl kazanmamız lazım? Karşımızdakine teşekkür ediyoruz. Allah'ın Şekur ismi, Şakir ismi tecelli eder verdiği için, Allah onun gönlünden o ismiyle tecelli ettiği için o ismi onun üzerinde severiz, yani kerimliğini severiz Allah'ın vodur ismi tecelli etti. Bak, alırken de kazanıyoruz. Alırken de ismin tecelli etmesi gerekir. Eğer alırken karşımızdakine teşekkür etmiyorsak, şekur ismi tecelli etmedi, nankör olduk. Bundan dolayı onu sevmedikse Allah'ın vedul ismi tecelli etmeli, Allah'ın sevgisinden mahrum kaldık. Hiçbir şey başına değildir. Her anda Allah'ın ismi bizim üzerimizde tecelli etmelidir. Bunun şartlar ne olursa olsun, ister ver, ister al. Delim ki karşımızdakiler bize zulm etti, haksızlık etti, karşıdan sıkıntı geldi. Bu sefer ne olması gerekir? Yine Allah'ın isimlerin tecelli etmesi gerekir mi? Elbette ki, etmezse olmaz. Hangi ismin tecelli etmesi gerekir bu sefer o zulme karşı? Evet, yapmamız gereken şey karşımızdakini affetmektir. O büyüklüğü göstermektir. Mağfiret etmektir. Onun suçunu onun ceharetine verip yok saymaktır. Allah'ın afu ismi tecelli etsin, gafur ismi tecelli etsin, gafar ismi tecelli etsin. O böyle yapmakla kendimiz zulmetmiştir. Zavrilerden olmuştur. Evet, Halim ismiyle ona muamele etmek gerekir. de muamele etmek gerekir. Ona rahmet etmek gerekir. Bütün mesele gönüldeki bu bakış meselesidir. Dolayısıyla o senin gönül bakışın de amelede dökülür. Allah'ın isimleri, güzelliği her anda sende tecelli etmeye devam eder. En kamil manada bu isimler kimin üzerine tecelli etmiş? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine tecelli etmiş. Onun için Hazreti Ayşe sormuşlardı, bize biraz Resulullah'ı anlatır mısın diye ne buyurmuştu? O da herkes gibi bir beşer bir insandı. Ama Allah'ın bütün isimleri en kamil manada üzerinde tecelli etmişti. İşte Hazreti İnsan. Peygamberi böyle anlamak gerekiyor. Melek olarak değil. Öyle biz onun gibi yapamayız diyerek kendimizi kandıramayız. Herkes gibi bir beşer. Ama bütün Allah'ın el esmaül husnası en kamil manada üzerinde tecelli etmiş Hazreti İnsan. Meleklerin secde ettiği varlık olmuş. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlık olmuş. Esmaya başlarken anlatmıştık. Din deyince anlamamız gereken şey iman İslam, İhsan. Evet, Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah Efendimiz'e sorduğu üç sorudur bu. Din nedir diye sorulduğunda üç bölümden meydana gelir. Biri iman, biri İslam, biri de İhsan'dır. İman bölümünde bu Allah'a imandı. Allah'ın isimlerini anlatırken Allah'a imani anlattık. İnşallah bundan sonra meleklere imani anlatacağız kitaplara imanı anlatacağız. Resullerine iman, imanı anlatacağız. Ve liqa'ihi buyuruyor öyle bir de Allah'a vasıl olmaya imanı anlatacağız. Ahirete imanı anlatacağız. Peşinden İslam'ı anlatacağız. Onun peşinden de ihsanı Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayat nasıl yaşanır onu anlatacağız inşallah. Elbette ki Allah nasip ederse. Nasip ettiği kadarıyla. Allah subhanlığını anlatmaya devam ediyor. Bize düşen Allah'ın subhanlığını Allah'ın anlattığı gibi anlamaktır. Onun anlattığı gibi değil de kendi kendimize bir şey hayal ediyor ya da birilerinden bir şey duyduk öyle anlıyorsak o bilgimiz, ilbimiz vahyin ölçüsüne uymuyorsa o bilgi batıl bir bilgidir. Bilgini kimden almışsak o bizim Rabbimiz olmuş olur. Allah öyle buyurdu. Orda onu Allah'a şirk koşuyorsun dedi. Em lehum ilahun gayrullah. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Subhanallahi amma yuşrikun. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Onların başka ilahları mı var? Eğer senin yanında Allah'ın kelamı değil de başkalarının sözü geçerliyse bu durumda onu Allah'a şirk koşmuşsun. Allah ondan münezzehtir." dedi. "Beridir." dedi. Allahu Allah'ı, la ilahe illahu. Allah'odur ki kendisinden başka ilah ol, olmayandır." En güzel isimlerin kendisine ait olduğu izattır. Ya yuhelledine amen. Ey iman edenler, el iman ettiğini iddia edenler. Itakullah. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin ve gereğini yerine getirin. Allah'a karşı sorumluluğumuz Allah'a kul olmak, abd olmaktır, ona iman etmektir. وَالْتَنْزُرْ نَفْسُ الْمَا قَدَّمَةْ لِيْغَد۪ينَ Herkes, her nefis yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Ahirete neyi gönderdiğine baksın. Bu, Allah'ın sana yüklediği sorumluluktur. Mütakil ol dediği önce. Sorumluluğun bir, bu senin sorumluluğundur. Yarın için, ahirete neyi takdim ettiğine, neyi gönderdiğine bir bak dedi. Vetakullah. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getir. İnnellaha habirun Muhakkak ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ın senden haberi var. Ve O Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Onlar Allah'ı unuttukları için Allah da onlara onları unutturmuştur. Onlar kendilerini unutmuştur. Allah'ı unutmakla Allah bir şey kaybetmez. Allah'ı unutan kaybediyor. Kim Allah'ı unutursa aslında kendini unutmuştur. Nasıl? Eğer biri Allah'ın güzelliğinin kendisini tecelli ettiğini anlamamışsa daha nasıl unutsun? Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görüyorsa daha nasıl unutsun? Hayatını yaşarken ebedi hayatı kazanmaya çalışmıyorsa daha nasıl unutmuş olsun? Unuttu. Allah'ı unuttuğu için Allah da onlara onları unutturdu. Onlar gibi olmayın dedi. Ulaike humül fasikun Öyle olanlar fasıktır dedi. Allah Basıklar cehennemliktir buyurmuştu. Biri hayatını yaşarken eğer ahiretini kazanmaya çalışmıyor derdi ahiretini kazanmak değilse, Rabbinin rızasını kazanmak değilse derdi o Allah'ı unutmuştur. Kendini unutmuştur. Allah da ona onu unutturmuştur. Ayet devam ediyor. La yestevi eshabun nar <gülüyor> ve eshabül cenne. Ateş ehliyle cennet ehli biri olmaz eshab cenneti hümül faizun. Cennet ehli kurtuluşa ermiş, saadete ermiş, her arzusuna kavuşmuştur. Cennet ehli. Le'u enzelna hazel Kur'an'a ala cevel eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık. Le reytehu haşi'an, muteseddi'an min haşetillah. O dağı Allah'ın Karşıtinden Allah'ın büyüklüğü karşısında onu parça parça, paramparça parça olmuş olarak görüldü. Ve <gülüyor> telk el emsah Biz bu biz insanlara bu misalleri veriyoruz ki la <gülüyor> allhum tefekkür etsinler. Belki tefekkür ederler, tefekkür etsinler diye bu misali veriyoruz. Allah bu, bu Kur'anı bir daha indirseydi Kur'an Allah'ın muhakkik karşısında ayetleri karşısında paramparça parça olurdu. Sende de bir titreme var mı? Diye soruyor. Bir tevekkül et diyor. Eğer sen Allah'ın ayetleri karşısında titremeyorsan bir sorun var. Sende bir sorun var. Bir taş kadar bile olamamışsın. Ovallahu enne li ilaha ki kendisinden başka ilah yoktur. Alimul ve şehade. O gaybi de bilendir. Şehadeti yani görüneni de görünmeyeni de bilendir. Görünenin ve görünmeyenin alimidir. Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Vallahu enne li ilaha Allah bir daha tekrar etti. Allah odur ki o kendisinden başka ilah olmayandır. bir andır. El-Melikul Kuddüsü Selamul Müminul Muheyminul Azizul Cebbarul Müttekebb Subhanallahı Anna Yüşrikul Allah isimleri saydı. Sonunda da Allah Subhan'dır dedi. Şirk koşanların şirkinden münezzehtir, beridir dedi. Ve Allahul Halikul Bari'ul Musevvir o halıktır, yaratandır, baridir, müsevvidir. Lehu'l esma ve husna En güzel isimler onundur, ona aittir. Yusebbihu lehu mafis semavati vel erd. Göklerde ve yerde ne varsa her şey onu tesbih eder. Ve huvel aziz hakim. O aziz ve hakimdir. Sebbeha'l Lillah ma fi ve yerde ne varsa onu tesbih eder. azizül hakim O Aziz ve Hakim'dir. Bütün izzet, bütün şeref ona aittir. Her neyi yaparsa yapsın mutlaka bir hikmeti vardır, bir muradı vardır. <l> Lehu mulkus ve yerin mülkiyeti kendisine aittir. Yahye ve Yemit Dülüten O'dur, öldüren O'dur. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve o her şeye kadirdir. Huve el vel ahirü ve zahirü vel batın. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyle her şeyi bilendir. Ve huve lezhi halakas samavati vel erd. Fi siddetin eyyâ gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Sümnesteve alel arş. Sonra aşa istiva etti. Yani arştan hükmünü verdi. Ya'lemu ma yürücü fil erdi ve ma yuhrucü binha. O yerden çıkanı da bilir. Yerin içine gireni de. Ve ma genziyülü ve ma ya'rucü fiha. O Gökten ineni de, göğe çıkanı da bilir. ve مَعَيْكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ Ve o, Allah, her ne yaparsanız yapın, onu bilir. Onu görür. لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْدِ Göklerin ve yerin mülkiyeti ona aittir ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler ona gönderilir. Bütün işlerin sonu ona aittir. Hüküm ona aittir. Yülücü leyle fil nehar. Geceyi gündüzün içine katar ve yülücü <gülüyor> nehare fil leyl. Aynı şekilde gündüzü de gecenin içine katar. Ve huve alimin bizzatı sudur. O göğüslerin, göğüstekilerin özünü bilir. Aminu billahi ve resulihi. Bütün bunları söyledikten sonra Allah buyurdu ki Allah'a ve resulüne iman edin. Ve enfikû mimma cealekum mustahlefîne fîhî. Allah'ın sizi harita kıldığı, emrinize verildiği, size ikram ettiği şeylerden infak edin. Faladina âmanu minkom ve infaku sizden iman edip infak eden kimseler için lahım acrun kebir onlar için büyük bir ecir vardır ve evet, ma size ne oluyor öyle hem mümin olduğunuzu söylüyorsunuz hem de ne oluyor sizde? La tu'minun billahi ve rasul. Allah'a ve resulüne iman etmiyorsunuz. Size ne oluyor? Yad'ukum li tu'minu bi rabbikum. Allah'ın resulü sizi Rabbiniz'e iman etmeye davet ettiği halde iman etmiyorsunuz. Ve kad ahade Oysa ki biz sizden söz almıştık. Bize iman edeceksiniz diye. İn kuntu müminin. Evet, siz mümin olacaksınız diye Allah sizden söz alamıştı. Hüvellezî yüvizyülü alâ abdihî ayâtîn beyinat. Kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Yükrecekum mine zulümâti ile nur. Sizi karanlıklardan nur'a çıkarsın diye ve innallaha bikum leraufun rahim. Bununla beraber Allah size karşı rauf ve Rahimdir. Ve aleyküm Evet size ne oluyor? Eler tenfiku fi sabilillah. Neden? Allah yolunda harcamıyorsunuz. وَلِلّٰهِ مِرَاسُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Gürtlerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yani her şey Allah'a kalır. Siz orayı terk edersiniz, Allah'a aittir. Bu durumda neden Allah yolunda sarf etmiyorsunuz, infak etmiyorsunuz? lâ yastavî menkum men enfak amfanq min qabl fatih sizden önce Fetih'ten önce yani hitap Resulullah Efendimize sahabeye dolayısıyla kıyamete kadar bütün insanlaradır sizden Fetih'ten önce infak edenler ve ile savaşanlar urayke a'zamu dereceten min min dağdı ve katledü. Fakat sonra Harcayıp savaşanlardan derece itibariyle daha büyüktürler. Ve kullen vaadallahu'l ehsen. Allah hepsine de güzelliği vaat etmiştir. Vallahu bima habir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Feltakame hun ve Allah Yunus Aleyhisselam'ı anlatıyor burada. Yunus Aleyhisselam kavmini terk edip gittiğinde evet, Allah buyurdu. Balık onu yuttu ve o O da kendini illevm ediyordu. Nasıl böyle yanlış yaptı? Allah emir vermeden, izin vermeden kavmini niye terk etti diye kendi kendini illevm ediyordu. Kadırgan Yordi yani. Falo la anne o kane Eğer o Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, Lelbi se fi batnihi ilayimi yubasul. Bu durunda biz onu insanların tekrar dirileceği güne kadar onu o balığın karnında bırakırdık eğer Rabbini teşbih etmeseydi. Teşbih edince, teşbihi neydi? وَالظَنُّونِ اِذْ زَهَبَ مُغَادِبًا ذَنُّونِ, evet onu hatırladı bir, kızmış, kavmine kızmış, gazaplanmış, gazaplanıp gitmişti. Ve en lan, nekdire aleyhi. O zannetti ki biz onu sıkmayacağız. Yani ona tabiri caizse kız mı yazacağız, etmeyeceğiz, cezalandırmayacağız. O böyle zannetti. Fena da biz zulümat balığın karında karanlıklar içinde Evet, Rabbine nida etti. Evet, feryat edip nida etti. Ne dedi? En la ilahe illa ente subhanek. Evet, dedi ki Sen subhansın ya Rabbi. Senden başka ilah yoktur. İlah sensin. Sen subhansın. İsmi azami söylüyor orada. İnmikuntu mine zalimin. Ben kendime zulmettim. Onun için söyledik, kim karanlıkta kalmışsa, darda kalmışsa, hapiste kalmışsa, nefsinin mağarasında kalmışsa, kurtulmak istiyorsa, yapması gereken dua bu duadır. Allah bu sürenin devamında buyurmuştu ki, işte biz onu böyle dua ettiği için, onu kurtardık, biz mümin kullarımızı böyle kurtarırız. Bütün müminler için evet, geçerli olan duadır. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ama bu duanın bilerek söylenmesi gerekir. Söylerken ne söylediğini bilme, bilmesi gerekir. La ilahe illa ente. İlah yoktur. Ente. Bir tek sen ilahsın. İlah sensin. Ente subhane. Sen subhansın. Subhan olan sensin kusursuz olan eksiksiz olan bütün güzelliklerle mükemmel olan bütün kemal sıfatları kendisinde olan sensin. Ben ilmi zalimin. Ben kendime zulmettim. Ben de kendisine zulmedenler gibi oldum. Ben de zalimlerden oldum. deyip Rabbine boyun bükersen, İçim yanarak bunu söylersen iman etmiş olarak söylersen yemin de söylüyorum hiç olmayacak bir şey yoktur. İtqale musali ehlihi inni anestu nara Evet, Musa kendi ailesine demişti ki, ben bir ateş gördüm. Evet, Hz. Musa, Şuayb Aleyhisselam'ın yanından, Medyen'den ayrılırken ile beraber, çocuğuyla beraber yola çıkmış. Gece karanlıktır, zifiri karanlık, aynı zamanda fırtına var. Gece yoldadırlar. Uzaktan bir ateş görüyor. Hem açtırlar hem soğuktur. Dolmak üzeredirler. Hanımına diyor ki ben bir ateş gördüm. Se atikum minha bi haber. Ben bir oraya gideyim. Belki oradan size mutlaka orada birileri var. Gireyim oradan size bir haber getiririm. Ev atikum bi şiha bin Kabes ya da oradan biraz ateş getiririm onunla ısınırız. La ala kum Umarım ki böylece o ateşte ısınmış oluruz. Tale <gülüyor> maja ne zaman ki o ateşin yanına geldi müdige en barike men finnari ve men Allah hitap ediyor. Ateşin bulunduğu ve onun çevresindekiler mübarek kalınmıştır. Ve subhanellahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah subhandır. Orada ateş falan yok. Allah oraya evet. Orada ağaca tecelli etmiştir. Allah'ın nuru orada tecelli etmiş. Uzaktan bunu ateş gibi görüyor. Bununla beraber Allah ne vurdu? Subhanallahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah Subhandır. Allah tecelli etmiştir. Bu tecelli mübarek bir tecellidir. Bu tecellinin bulunduğu yerin çevresi de mübarektir. Ama Allah Subhandır. Yani bu tecelliye Allah demiyorsun. Allah'ın nuru tecelli etmiş diyorsun. Evet. Ya Musa innehu Allah enallahul azizul hakim. Evet. Allah ağaçtan ona hitap etti. Evet. Ben Allah'ım dedi. Ben aziz ve hakim. Hitap eden Allah'tır. Ama o ağaca Allah denmez. Ne denir? Allah oradan tecelli edip ağaçtan Hazreti Musa'ya hitap ettiği denir. Bir peygamber içinde bu böyledir. Bir hazreti insan içinde de bu böyledir. Allah onun üzerinden hitap eder, tecelli eder yani. Ama Allah Subhan'dır. Ağaç ağaçtır. Ağaçtan hitap gelse de ağaç ağaçtır konuşan Allah'ın ayetini konuşuyorsa o Allah'a aittir. Ama beşer beşerdir. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Biri Kur'an'ı okusa sonra yemin etse ben Allah'la konuştum dese bu sözüne kefaret gerekmiyor. Doğru söylenmiştir. Kur'an'ı okuyunca ben Allah'la konuştum diyebilir. <gülüyor> Aliyü evet, melekler söylüyor bunu. Sen subsansın ya Rabbi. La ilene illa ma allamtana. Senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. İnneke entel alimul hakim. Alim ve hakim olan sensin dediler. Ne zaman söylediler? Allah meleklere Adem'e secde edin buyurduğunda melekler yer yüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, bilmem halife kıldın deyince Allah sizin bilmediğinizi ben bilirim deyince meleklerin melekler kendileri hemen toparladılar. Fikir beyan ettiler orada. Ne dediler? İnneke entel alimul hakim. Subhansen sen ya Rabbi. Sözümüzü geri aldık, tevbe ettik dediler. Senin bize ürettiğinden başka ilmimiz yoktur dediler. Eğer biri Allah'ın vahyi karşısında fikir beyan ediyorsa bu durumda o mümin olmaktan çıkmıştır. Vahyi karşısında fikir beyan ediyorsa. Çünkü ne bölüyordu ayet-i kerimede? Allah bu Resulü bir konuda hüküm verdiğinde müminlere fikir beyan etmek yaraşmaz. Ne yaraşır? İşittik ve itaat ettik demek yaraşır eğer fikir beyan ediyorsa, o mümin değildir. Mümin olmaz. Bakıyoruz mesela, ayet okuyorsun, Allah böyle görmüş diyorsun, ama diyor bizim hocamız böyle söylemiş, bizim cemaattekiler böyle söyledi, benim şeyhim böyle söylemiş. Kimin ismini söylerse söylesin, onu Allah'a şirk koşmuştur. O mümin değildir. O Allah'a, Allah'ın kitabına, vahyine iman etmemiştir. İsterse bunu bir sefer söylesin. Tek sefer. İmandan çıkar. Allah'u lezeyi halakakum. Allah odur ki sizi O yaratmıştır. Sümme <gülüyor> razakakum. Sonra sizi rızıklandırmıştır. Sümme <gülüyor> yumitukum. Sonra sizi öldürür. Sünna yuhikum. Sonra sizi biriltilir. Hel min şurekayikum. Men min şey. Sizin o Allah'a şirk koştuklarınızdan biri, bunlardan birbiri yapabilecek biri var mıdır? Ona da böyle yapabiliyor mu? Ona da böyle yapabiliyor Sözlerini dinleyin. O sizi yaratıyorsa, sizi rızıklandırıyorsa, sizi öldürüp bir daha biriltiliyorsa. O zaman onları kabul edin. Var mı böyle bir içinde buyurur? Sübhanehu ve teala enma yüşriykum. Allah Sübhandır. Onların şirk koştuklarından münezzehtir Eğer biri Allah'a şirk koşuyorsa Allah ondan da onun şirkinden de beridir. Sübhandır. اَلَّذ۪ينَ يَزْكُرُونَ ve قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ O kimseler ki, ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikrederler. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Derler ki, Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Her birinde bir hikmetin, bir muradın var. Ayetleri okuyor. Kainatı okuyor yani. Sübhaneke fekhina azabenlar. Sen sübhansın. Herhangi bir şeyi boş yaratmaktan, gereksiz yaratmaktan münezzehsin. Sen Subhansın. Bizi ateş azabından koru. Bütün varlığı kitap gibi, ayet gibi okuyor dedi. Subhanal-ladhi <gülüyor> halaka'l-ezvaca Bütün çiftleri yaratan evet, Allah Subhan'dır. Herhangi bir varlığa benzemekten münezzehtir. tüm <gülüyor> bütün erd aynı zamanda yerin bitirdikleriyle çift çift olarak yaratır. Ve <gülüyor> min enfusikum Evet. Sizin nefislerinizden de aynı şekilde çift olarak sizi yaratmış. Evet. Meydana getirmeye devam ediyor. Ve minna la ya'lemun. Daha sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah çift çift yaratır. Çiftler olarak yaratır. Ağaçların da çifti vardır. Erkeği vardır, dişisi vardır. Otların da, çiçeklerin de, taşın da. Çifti olmayan hiçbir varlık yoktur. Ve Subhanallahı hine tumsun. Akşama girdiğinizde tesbih Allah'ındır. Tesbihlerinizi Allah'a yapın. Vahine tusbihun. Sabaha erdiğinizde de Rabbinizi tesbih edin. Tesbih ona aittir. Ona edilir. وَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ şey. Allah subhandır, mülkün tasarrufi, her şeyin mülkiyeti, melekiyeti kendisine aittir. وَاَيُل۪ي تُرْجَعُونَ <gülüyor> Dönüşünüzde onadır. وَقَالُتَّكَزَ اللّٰهُ وَالْأَدَابِ Evet onlar o kendine zulmedenler Allah kendine çocuk edindi dediler Hristiyanlar gibi Sübhane o Sübhandır Sübhanehu bel lehu mafis semavati vel O Subhan'dır. göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur Kullun lehu kanitun Her şey Hepsi de ona boyun büyüktür. O böyle bir şeyden münezzehtir. Yani bir Hristiyan Allah çocuk edinmedi desin, bir de işte Hristiyanlar da cennete gitsin. Sen ya Allah'ın ortağısın böyle hüküm veriyorsun. Allah şirki kabul etmiyorum dedi. وَاِذْ قَالَ İsa, يَا اِسَى اِبْنَ مَرْيَا اَنْتَ قُلْتَ لِنْنَاسِبْ تَخَزُونِ وَا اُمِّيَّ اِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kıyamet günü Allah Hz. İsa'ya soracak, buyuracak ki sen mi beni ve anamı Allah'ın belisinde Allah'tan başka ilah edin diye sen mi söyledin? Bu hitabı Allah kıyamet günü Hazreti İsa'ya yapar. Benim peşinden bir şey söyleyeceğiz yalnız. Kale evet. subhanek. Hazreti İsa'nın ilk süreci söz budur. Subhanek. Sen sübhansın ya Rabbi. Na yekun li. Bu mümkün değil. Benim için böyle bir şey mümkün değil. Benim günü söylemiş olma mümkün değil. اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِي Ben, benim hakkım olmayan bir şeyi nasıl söylerim? Böyle bir şeyi söylemem mümkün değil. اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ Eğer onu söylemiş olsaydım فَقَدْ عَلِمْتَهُ Sen onu bilirdin. Allah bunu şimdi söyleyerek hayattakilerini, müminleri uyarıyor. Evet, kıyamet günü eğer der ki ben bunu söylemiş olsaydım sen zaten bunu bilirdin. Te'alemû ma fi nefsi. Sen bendekini bilirsin. Benim nefsimdekini bilirsin. Ne yaptığımı, ne söylediğimi bilirsin. Ve la'alemû ma fi nefsi. Ama ben sendekini bilmem ya Rabbi. İnneke ente Allahul huyû. Çünkü gaybi bilen, gaybin alimi bir tek sensin. Eğer beni kendi önderine, kendi şeyhine, tabi olduğu cemaatındaki o başkana, alime, hocaya, her ne olursa olsun, kime olursa olsun, onu Allah'a şirk koşarsa, o da bunun farkına varırsa. Eğer bunu söylemezse, kıyamet günü bu hitapla karşı karşıya kalır. Yani Allah'ın bir ismini ona veriyor ve o da bunu gördü. Buna müdahale etmezse, karşısındakini şirkten temizlemez, kurtarmazsa, bu durumda Allah ona sorar, sen mi beni ilah edin dedin diye sorar. Bu hasabı veremez. Ne dedi? Sübhanel. Bu benim için mümkün değil. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değil ya Rabbi dedi. Bu benim hakkım olan bir şey değil ki ben söylemiş olayım. Söylemiş olsaydım sen bilirdin. O temize çıkıyor. Ama bu müsaadeyi yapanlar temizce çıkamaz. Mesela adam diyor ki benim şeyhim her şeyi yapar. Benim şeyhim Allah'ın ortakıdır. Sen öyle Allah'a şirk koştun. Benim şeyhim her şeyi bilir. Sen Allah'a şirk koştun. Benim şeyhim her şeyi görür. Ben Allah'a şir koşuyoruz. Şeyhim de senin gibi bir beşerdir. En adamşerin Yani önümüzde bir ölçü vardır. Resulullah Efendimiz her şeyi biliyor muydu? Bilmiyordu. Devesi kayboldu, develer nerede olduğunu bilmiyor. Ne zaman öğrendi? Allah'ına haber verince. Hanime iftiraya uğradı. 50 gün boyunca bilmedi, Allah haber verinceye kadar. Öyle değil mi? Allah koruna neyi bildirirse ancak onu bilebilir. Neyi gösterirse onu görebilir. O peygamber de olsa böyledir. Yok falanca her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, her şeyi anlıyor. Her şeyi bilmem ne yapıyor? Her şeye gücü yetiyor. Yok böyle bir şey. Bunu söyleyen müşrik olur. Eğer biri için bu söylenirse o da buna itiraz etmezse o da kıyamet günü Hz. İsa'nın kaldığı bu hitaba muhatap olur. Tavuz vermişse başını kaldıramaz, cevap veremez. Bunu söyleyen bir kere imanla şirki karıştırdı. Ama Kendisi için söylenen de aynı suçu işlemiş olur. Eğer müdahale etmezse. Evet. Ne bilmemiz lazım? Sübhanık. Sübhanallah. Allah Sübhandır. Hiç kimse, hiçbir şey Allah'a benzemez, benzeyemez. وَلَمْ يَكُمْ لَهُكُفُ وَنَحَدُ Hiçbir şey ona benzemez, denk olmaz, kıyas yapılmaz. Yaratanla, yaratılmış arasında hiç kıyas olur mu? Kur, Allah'ın sonsuz rahmet dediyasından bir parça rahmet almışsa, sonsuz güzelliğinden bir damla güzellik almışsa, sonsuz ilminden bir damla ilim almışsa, onu bir damla olarak görmek gerekiyor. Bir katral olarak görmek gerekiyor. Hiç o Allah'a şirk koşulur mu? Allah gibi görür denir mi? Allah gibi bilir denir mi hiç? Bunun daha büyük şirk olmaz. Kul kuldur. Allah alemlerin Rabbidir. Kulu yaratandır. Yaratanla yaratılan nasıl birbirine benzeyebilir? Halıkla mahluk birbirine nasıl benzetilir? وَيَوْنَا يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مُنْ دُونِ اللّٰهِ Evet, o gün Allah onları toplar. Kıyamet günü. فَيَاقُولُ Allah onlara buyurur ki اَاَنْتُمْ اَدْلَلْتُمْ اِبَاد۪ي هَاُولَ Gece ki, bu kullarımı siz mi saptırdınız? Siz mi bunları delavete düşürdünüz? Kime söylüyor? O düşenler için söylüyor. Bu kullarım diyor. En tum edliltum ibadi haula. Bu kullarımı siz mi daral düşürdünüz Emhum <gülüyor> delu Yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar? Yani siz müdahale etmediğinizde kendileri mi saptılar yoksa siz mi bunları saptırdınız? Rabb'u <gülüyor> subhanek onlar derler ki Subhane sen subsansın ya Rabbi. Ma kana yendagilana em tettahide min dunike min evliya. derler ki haşa seni bırakıp bırakıp da senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Biz böyle bir şey yapmadık. Bunları verirler. Öyle görülüyor. Walakin ma ve abahım Hatta nesul, zikr. Sen onları ve onların atalarını öyle bir nimetlendirdin ki onlar senin zikrini unuttular. Seni zikretmeyi unuttular. Senin zikrini, ayetlerini unuttular. Ve kanu كَوْمَنْ بُورًا Onun için helaki hak eden bir kavim oldular. Yani kafalarına göre hareket ettiler. Biz bir şey yapmadık. Bizim dediğimiz sensin, senden başka dostlar edilmek bize yakışmaz. Yani onların dostlarına bakıp bunlar bize yakın olsun dost olsun da söylediklerine göz yuman demedik. Evet, ayet devam ediyor. Ve Allah o kaybedenlere diyecek ki bak işte sizin bu taptıklarımız sizi yalancı çıkardı. Sizin kelimelerine uymadıklarını söylüyorlar. Fermentes Artık azap sizden geri çevrilmez. Ve nesra size yardım da edilmez. Ve men yezlin minkum müziku azaben kebira. Sizden kim zulmederse sadece onun azabını arttıracağız. Ona büyük azabı tattıracağız. Kim zulmederse. Bu zulümdür yani. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu. Şirk en büyük zulümdür. Önderlerini şirk koşanlar, evet, kıyamet günü Allah onları çağırır. Siz mi bunlara böyle söylediniz? Benim sözümü Allah'ın sözünün önüne alın dediniz. Yosa bunlar evet, kendilerin derdetteydi diye Allah onlara hesap sorar. onun için her zaman için evet, imanımızı dilimizi, İslamımızı, ahlakımızı, ibadetimizi Kur'an'ın ölçüsüne vurmamız lazım. Tutuyorsa doğru, tutmuyorsa kimden öğrenmişsek öğrenelim o yanlıştır o batıldır. Onu atıyoruz. Kıyamet günü onlar bunu kabul etmeyecek. İşte Farhan abim böyle söyledi onun için böyle yaptım ya Rabbi demem seni kurtarmıyor yani. Allah ona sonra sen mi böyle söyledin? Bak senin sözünü benim ayetimin önüne almış. Allah onları ne diyecek? Haşa diyecek. Biz böyle bir şey söylemedik. Allah hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. Biz senden önce de Resuller gönderdik. İlla innehum la yehkulûne ta'am. Onlar da yemek yiyorlardı ve yürüyorlardı film esvak çarşıda sokaklarda dolaşıyorlardı ve ca'anna ba'dakum li ba'd fitne biz onları insanları bir kısmını bir kısmı için fitne yaptık imtihan vesilesi imtihan sebebi kıldık neden etesbiru bakalım sabredecekler mi kanarebukke Besra ve Rabbim her şeyi hakkıyla görendir Demek ki Allah birbirimizi bizi birbirimizle imtihan ediyormuş sabredecek miyiz etmeyecek miyiz birilerinden bir yerden sıkıntı gelecek sabrediyor muyuz etmiyor muyuz? bunun için Allah bizi imtihana tabi tuttuğunu beyan etti Her namazdan sonra okuduğumuz dua: Subhanarabbike rabbil izzati ammâ yusifûn. Senin Rabbim izzet sahibidir, subhandır. Onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Kim Allah'ı nasıl vasıflandırırsa vasıflandırsın eğer Allah kendini o şekilde vasıflandırmamış, isimlendirmemişse Allah ondan münezzehtir dedi. Subhan'dır dedi. Innellezine la yercun O kimseler ki bize kavuşmayı ummuyorlar. Verdu bil hayatid dünya ve onlar dünya hayatına razı olmuşlardır. وَاتْمَأَنُّ <gülüyor> بِيهَا Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Oytaki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain oluyordu. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ عَيَاتِنَا gafilun. Onlar ayetlerimizden gafil olan kimselerdir. Dünya hayatına razı olmuşsa Allah'a kavuşmayı umuyor, beklemiyor. Buna iman etmemiş. ''Ulayike me'vahumun nar'' <gülüyor> ''Onların varacağı yer ateştir'' ''Bimakanu <gülüyor> yeksibun'' Bu onların kazandıklarından, kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. ''İnnellezîne amenu ve amelû salihat'' ''O kimseler ki iman eder ve salih amel işlerler'' ''Yehdihim rabbuhum imanihim. Allah imanlarından dolayı onları hidayete erdirir. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ فِي جَنَّةِ الْنَعِيمِ ırmaklar akan naim cennetlerine Allah onları evet. koyar. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ Onların oradaki duaları Allah'ın sen sübhansın. Subhaneke Allahumme. Ve tehyetuhum fiha selama. Onların oradaki birbirlerine olan dilekleri, müminlerin birbirine dileği de selamdır. Ve ahiru du'a'hum onların dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve liy'aciru Allah lin اِسْتِعَجَالَهُمْ <gülüyor> بِالْخَيْرِ Eğer Allah insanlara hayrı çar çabuk istedikleri gibi şerri de verseydi. لَقُدِيَّ ilehim اَجَالُهُمْ Onların eceli gelmiş olur, işleri bitirildi. فَنَزَرُ لَد۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَ Ama ama bize kavuşmayı umyanlar fi tugyanı biz de onları onların o tuğyanlarında beravetlerinde, azgınlıklarında bırakırız öyle. O mühleti onlara veririz. hak ettikleri cezayı hemen vermeyiz. Fe iza mesel insanet insana bir zarar dokunduğunda de li cemii ev qaidihi Ona bir sıkıntı dokunduğunda evet, yan yatarken otururken bize dua eder. Ev kay ev qaymen yani ayaktayken evet, bize dua eder. Ve lem ma keşefna anhu durrehu. Ne zaman ki biz onun o zararını o sıkıntısını giderdik, açtık. Sanki ona hiçbir, sanki o kendisi hiç o zarar esnasında dua etmemiş gibi. Sanki o sıkıntı olmamış gibi. Geçer gider. Unutur onu. Sıkıntıda dua eder ama sıkıntı bitince, sıkıntı giderince... Sanki o dualı kendisi yapmamış gibi geçer gider. Kezali kezdi güne, ne müsrifini, ne makalu İşte o hayatını israf edenlere işleri böyle süslü görülür. Zinet evet, süslü demektir. Onların işleri yaptıkları kendilerine güzel gelir böyle. Ve lakd ahlak nel kuryone min kabliyukum. ki sizden önce de birçok kavmi helak ettik. Lema evet. zlemu zulmettikleri zaman, zalim oldukları zaman. Vacaethum resuluhum bil beyina. Onlara resulleri apaçık delillerle gelip beyan etmişti. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنِمْ لِيُؤْمِنُونَ Onlar iman etmemişlerdi, iman etmediklerinden dolayı onları helak ettik. كَزَالِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِ İşte biz mücrim olan kavmi böyle cezalandırırız. Demek ki Allah vahine iman etmeyenleri helak ediyormuş. Vahiyini okutmadan, kullarına dilletmeden onları helak etmiyormuş. Qur'an Loşa Allah De ki eğer Allah dilemiş olsaydı, Ma teleutuhu aleikum. Ben onu size ayetlerini size okumazdım. Vela edrakun bihi. Allah da onları aynı şekilde size bildirmezdi. Ve kadr biistu fiikum amuren min qablihi. Oysa ki sen daha önce onlar için de bir ömür yaşamıştın. Efele <gülüyor> ta'hirun. Onlar etmeyecekler mi? Akletmeyecek misiniz? Aklınızı başında toplamayacak mısınız? Sunna'ce alnaukun ghalayif fil erdi min ba'dihim. Sonra sizi onların o helak ettiğimiz kavimlerin yerine sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Li nenzure keyfe niye böyle yaptık bakalım siz nasıl amel işleyeceksiniz bakalım sizin amelleriniz nasıl olacak görelim diye ve idatud aleyhim alehim ayatuna beyinat onlara bizim ayet, apaçık ayetlerimiz okunduğunda beyan edildiğinde kal la yerjune liqa o bize kavuşmayı umyanlar derler <gülüyor> ki bir بِقُرْآنِ غَيْرِ haza Bize bundan başka bir Kur'an getir. Bu Kur'an'ı kabul etmiyoruz, başka bir Kur'an bize getir. اَوْ بَدِّلْهُ Ya da bunu değiştir. Şu andaki düştüğümüz hali anlatıyor yalnız. Yani ben bu ayetleri kabul etmiyorum, ya bu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir şey söyle bunun yerine. Senin bu söylediğini kabul etmiyorum. Niye? Bize kavuşmayı, Havşmaye iman etmemiş. Kul ma yekunu De ki, bu benim için böyle bir şey benim için mümkün değildir. En ubedillahu min tilqa e nafsi. Benim bunu kendi değiştirmem ya da başka bir Kur'an getirmem mümkün değil. İn ettabi'u illa ma yuha ileyye. Ben ancak bana vahy olanla tabi olurum İnni akhafu en aseetu Rabbi Ben Rabbime asi olmaktan korkarım. Azza'da yevmin azim O büyük günün azabından korkarım. Kim söyler diyor ayetleri okuyana, Resulullah Efendimize dolayısıyla okuyana. Felem azlamu mimmen iftara ala Allahi kezi Allah'a yalan iftiradan burnundan daha zalim kim vardır? Ev Kezzebe bi alatihi ya da onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim vardır? innehu la yuflihul mücrimun Kesinlikle ve hakak ki mücrimler iflah olmazlar. Allah'a karşı cürüm işleyenler yani Allah'a iftira atanlar ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar. Kabul ediyoruz ama diyenler iflah olmazlar. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve onlar Allah'tan başkalarına abdoluyorlar. Kimi abdoluyorlarmış? مَا لَيَدُرُّهُمْ وَلَا yenfauhum. Ne kendilerine zararları ne de faydaları olmayan şeylere abdoluyorlar, olmayan kimselere abdoluyorlar. وَيَكُلُونَ هَا اُولَٰئِ شُفَعَانَا شُفَعُونَ اِنْدَ اللّٰهِ Bir de derler ki, bunlar Allah katında bize şefaatçi olurlar. Onları büyük bil bilmişler ya, Allah'a şirk koşmuşlar ya, onların sözünü Allah'ın kelamının önüne koymuşlar ya, bunlar bize şefaatçi olacaklar derler. قُرْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا اللّٰهِ يَعْمَنُوا بِالسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ De ki onlara, siz göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi O'na haber veriyorsunuz? Allah böyle mi söyledi? Subhanehu ve Teala emma yüşrikum. Allah Subhan'dır. Yüceler yücesidir. Alidir. Onların şirk koştuklarından münezzehettir. Evet. Bir ayet daha okuyayım. İhtirli olsun inşallah. Vallahi ismiye, tumbu, kultum, ma yekunu lana en, tekelleme bıhaza, Suhaneke, haza bühtanun azim. Hazreti Ayşe Hanemize yapılan iftira için Allah buyuruyor, o iftirayı duyduğunuzda. Bunu konuşup yaymamız yakışmaz. Haşa, Sübhane demeniz gerekmez miydi? Allah Subhan'dır demeniz gerekmez miydi? Bu bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Bunu böyle söylemeniz gerekmez miydi buyurur. Bir de Sübhaneke dememiz gereken yeri bize söylüyor. Onun için eğer bir iftira duyarsak, mümin kardeşlerimiz hakkında bir olumsuzluk duyarsak söylememiz gereken söz Subhanallah. Böyle bir şeyi konuşmak, böyle bir şeyi yaymak, böyle bir şeyi yaymaya, konuşmaya vesile olmak bize yakışmaz. Allah Subhan'dır. Biz bilmiyoruz. Söz konusu Resulullah Efendimiz ve ailesi olunca, böyle buyur, buyurdu Allah, böyle söylemeniz, Allah Subhan'dır demeniz gerekirdi. Allah ne yaptığını bilmiyor mu? Ne yapacağını bilmiyor mu? Bir de Allah'ı tesbih edin diye Allah emrediyor. Allah aynı zamanda beş vakit namaza da tesbih dedi. Allah'ın Subhan sıfatını anlamaya çalıştık. Allah ismiyle beraber olunca, Subhanallah olunca bunun ismi Azam olduğunu söyledik. Aynı şekilde Hz. İsa ölüyü diriltirken ismi Azam'ı söyleyip diriltiyordu. Evet, ne diyordu? Allah'ın izniyle kalk. Ama onu Subhan ismiyle beraber söylüyor. Tecelli etmiş. Bütün peygamberler için bu böyledir. Allah'ın Subhan ismi bütün isimlerde onlara tecelli eder. Yani onlar imanlarına şirki bulaştırmazlar. Hiçbir isimde evet, onlar için imanda şirk olmaz. Hiçbir isimde. Allah'ın müminlerden istediği de budur. Subhanallah demeleridir. Subhan rabbir rahman rabbir rahim rabbil kerim her bir ismi için bunu söylemelidir. Onun için Allah isimlerini sayıp peşinde Subhanallahi anma müşlikun ya da Subhanallahi anma yesifun. Onların şirk koştuklarından, onların vasıflandırmalarından Allah subhandır, münzehdir, beridir. Eksiksizdir, hatasızdır, kusursuzdur. Her işi mükemmeldir, kamildir. Her şeyi hak ile yaratır, her şeyi bir hikmetle yaratır. Kur Rabbini eğer subhan olarak bilmez, iman etmezse ona nüksanlık vermiş olur. Nüksanlık isnat etmiş olur Rabbine, eksiklik isnat etmiş olur. Dolayısıyla ona itiraz eder, işini beğenmez, taksimatını beğenmez. Muamelesini beğenmez, onu tabi tuttuğu imtihanı kabul etmez, edemez. Böyle yapanlar, böyle olanlar Allah'ı subhan olarak kabul edememiş demektir. Eksiksiz, noksansız, mükemmel, kamil, en güzel olarak kabul edememiş, iman etmemiş demektir. Bu demek değil ki sıkılmayalım, üzülmeyelim, ağlamayalım demek değildir. Mesele Allah'a itiraz etmemektir. Kul acizdir, sıkılır, bunalır, ağlar. Ne buydu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Güldüğünüzde güler, ağladığınıza ağlar. Bir beşer olmak ayrı şey. Beşeri taraf ayrı şey yani. Ama manevi tarafında, gülü tarafında, o imani tarafta Allah'a şirk koşmaz. Mümin Allah'a şirk koşmaz Rabbinin Subhan olarak kabul eder ve iman eder Rabbim Subhan'dır der, Subhan Allah der Onun için namazı kılarken e geliyoruz Subhanel Rabbiyel Azim, Ya Rabbi sen Subhansın Benim Rabbim Subhan'dır, Benim Rabbim Azim'dir, Benim Azim olan Rabbim Subhan'dır Başını yere koyar Subhanel Rabbiyel A'la Benim Rabbim A'la'dır Yüceler yücesidir. Benim Rabbim Sübhan'dır. Sübhan ve Ahlâ'dır. Yüceler yücesidir. Başımı onun için yere koymuşum. Yüzümü yere sürüyorum. Demelidir. Demediyse o tesbihi yapamadı. Bütün güzellik ona ait. Bütün güzellikler onda. Bütün kemalat onda. Eksiksiz, kusursuzdur. Ama ben onun aciz kuluyum zayıf kuluyum, günahkar kuluyum bütünüyle ona muhtaç olan kuluyum ve başımı, yüzümü önünde yere sürüyorum, yere koyuyorum sen Subhansın ya Rabbi sen benim Rabbimsin bana yolu gösterensin hidayeti verensin ben de senin kurumun kulluğu kabul ediyorum, Subhanlığını kabul ediyorum, e'la oluşunu azım oluşunu kabul ediyorum Rabbim, Rabbim olmanı kabul ediyor. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulun. Bütün de sana muhtaç olan kulun deyip başımızı yere koyuyoruz. Bütün mesele bu. Allah'ın isimlerini öğrenirken, Rabbimizi tanırken, O'nun subhanlığını tanımak için, O'nu anlamak için, O'nun mükemmelliğini anlamak için, isimlerini öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Ne kadar subhanlığını anladık, o kadar esmayı anladık demektir. Gönlümüzdeki itirazlar ne kadar silindi, imtihanı ne kadar kabul edebildik, ne kadar ya Rabbi sen güzel yapıyorsun diye biliyorsak o kadar anlamışız demektir. Allah nasip ederse belki bir dahaki haftaya Esma'nın hepsini okumaya çalışacağız. Her bir isimde dua nasıl yapılır? Bir dua yapacağız. Dua yapmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Kardeşlerimizden biri soruyor. Allah'ın zatıyla ve sıfatıyla bura tecelli etmesi nasıl bir şeydir? Nasıl bir... Allah'ın zatıyla ile sıfatı ile tecelli etmesi zaten Allah kulunu yaratırken zatıyla ile ile tecelli etmiştir. Nefektu'nun ruhi demesi budur. zatıyla ile ile tecelli etmesi demektir. Sıfat tek başına varlık olmaz. Zati tecelliyi almadan. Eğer zatı tecellisi olmazsa o hazreti insan olmaz. Allah zatıyla ile ile tecelli etmiştir. Kul kendini kendisinden perdelemiştir. Allah peygamber gönderip, kitap gönderip kendisindekini açığa çıkarmasını istiyor. Hazreti insan olsun istiyor. Allah'ın güzelliği, kendi güzelliği kulu üzerinde, harifesi olan kulu üzerinde açığa çıksın istiyor. Açığa çıktığını üzerinde tecelli etmiştir. Açığa çıkmıştır. Tecelli etmek demek, açığa çıkmak demek, görünmek demektir zaten en kamil manada ne de göreceğiz? Resulullah Efendimizde onunla beraber olan sahabede Allah dostlarında bunu görür. Allah zatıyla sıfatıyla tecelli ediyor. Saf güzellik görünür. Saf rahmet görünür. Saf aşk, saf muhabbet görünür. Başka bir şey yok. Zarar göremezsin. Güzellikten başka ondan bir şey göremezsin. Bir şey alamazsın. Kapırdasağın konuşsa, düşünse, ne yaparsa yapsın ondan bir güzellik tecelli ediyor. Hiç konuşmasa sussa, bulunduğu yere rahmet iner. Allah'ın rahmeti iner. Bulunduğu yer onunla şeref alır. Allah hepimizi Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah'ın subhanlığını idrak edenlerden eylesin. Amin. Rabbim subhandır diyenlerden eylesin. Subhanallahı amma yuşrikun. Amin. Allah bizi kendisine şirk koşanlardan eylemesin. Amin. Kendisine yakışmayan vasıflardan, vasıflar da vasıflandırmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Allah bizi kendisini, el esmaül husnasını bilen, anlayan, onu üzerinde ahlaka dönüştüren kullarından eylesin. Amin. Allah bizi güzelliğiyle güzelleştirsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.